Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her akşam olduğu gibi bu Ramazan soframızda da bu akşam Allah nasip ederse iki güzide konuğum var. Sevgili Kerem İnan ve Mahmut Baldemir. Efendim isterseniz İstanbul için akşam ezanı okundu. Hep beraberce besmelemizi çekelim. iftarımızı açalım ne dersiniz? Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim sevgili konuklarımızla beraber, Allah nasip ederse çay eşliğinde muhabbetimize devam ediyoruz. Lütfen siz de bizlere ortak olun, muhabbetimize dahil olun diyoruz. Evet, Kerem abi. Kerem abi dedim ama aramızda bir yaş var ama hiç göstermiyorsun. Yaşın kaçtı abi? <gülüyor> Hocam öyleymiş, 41 olduk. O zaman ne yapmak lazım Mahmut abi? 41 Allah kere maşallah, maşallah demek içeceğiz, lazım. Allah Allah Allah <gülüyor> Bu Yap arada ya. Mahmut abi senin yaş kaçtı? 35. Bak ben ben de kırkım abi, ben de Mahmut abi derim burada herhalde bir sana karşı aksilik attık ama <gülüyor> ben çok Sorun üzgünüm değil. yani masanın en yaşlısı <gülüyor> olarak şu an gerçekten çok üzüntü duyuyorum ama <gülüyor> Allah herkese uzun ömür. Amin abi, amin. Amin. Çok Önemli olan ya. kaç yaşında olmamız veya kaç yaş kaç sene ömür yaşamamız değil yaşadığımız ömrü nitelikli yaşamak bence. Sonra rıza ibari Allah'ın rızası doğrultusunda güzel bir hayat yaşamak neticesinde de ruhumuzu teslim ederek Allah'ın huzuruna güzel bir şekilde gitmek İnşallah. bence olsa gerek değil mi? Hayatın en güzel şeyi Kesinlikle. ahiretinde. İnşallah Allah bizleri hem ahiretimizi hem dünyamızı mamur eylesin. Ömrümüzü Amin. bereketle eylesin. Amin. Nasıl Amin. gidiyor Ramazan-ı Şerife abi? Hamdolsun hiçbir yaramazlık yok. Keyfimiz yerinde. Allah e, bugünlerimizi aratmasın. E, gayet her şey keyifli gidiyor. Tabii futboldan sonra bazı şeyler belki biraz daha rahat oluyor bazı konulara işte eğilmek biraz daha zaman olarak daha rahat oluyor çünkü futbolda ister istemez fizik gücünüzle yaptığınız için bu işi zorlandığınız zamanlar oluyor ama futbol bittikten sonra biraz daha kendimize ait zamanlar daha kaliteli zamanlar oluyor diyebiliriz aslında böyle bazen yani çok yani spor camiasından çok değerli abilerim var futbolcu kardeşlerim var böyle yer yer konuşuyoruz hani mesela sizin gibi milli takımda oynamış Ondan sonra Galatasaray'da oynamış, önemli başarılar elde etmiş hatta UEFA şampiyonluğunda o kupayı kaldıranlardan birisiniz yani hmm. bu gerçekten önemli bir şeref. Şimdi bana şöyle söylerler yani gerçekten futbol oynadığımız dönemde tabii ki in, hani maneviyatımız illaki var ama tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Ama hani futbolu bıraktıktan sonra kendimize daha çok zaman ayırıyoruz. E, fiziken, ruhen daha iyi adap adaptasyon sağlıyoruz anlamında. Sanki ben de bu cümleyi öyle algıladım değil mi? <gülüyor> çok doğru aslında. Yani e, oynadığınız dönemlerde stres biraz çok fazla. Yani e, hani belki dışarıdan baktığınız zaman futbolcular çok rahat, çok relaks gibi gözükse de o hafta sonu oynanacak maça işte önemli maçlar, derbi maçlar. İşte az önce söylediğiniz işte 2000 yılındaki UEFA kupasına o çıkış zamanları, bir hafta, bir ay yani çok şeyler yaşanıyor ailenizle o ara çok şeyler yaşıyorsunuz ve maç süresi işte zamanı kısaldıkça bu anlamda stres daha da çok artıyor ya yani bu stresleri koyup üstüne de hani mesela şöyle bir şey olmuştu Galatasaray döneminde Lucescu döneminde Ramazan günü hoca topladı sağda herkesi işte dedi ki ben dedi, çocuklarda imamla konuştum dedi. Allah Tabii Allah. Hocam <gülüyor> yani, ne diyecek hani, imamla konuştum deyince, e, hani ne oluyoruz filan. E, ben dedi işte imamla konuştum, oradan dedi bilgi aldım dedi, çağırdım dedi kendisini dedi. Oruç hakkında dedi, bilgi aldım. Tabii ki bu bir önemliydi yani bizim için. En azından dinimizi anlamaya çalışan bir teknik direktör. Yani e, ne yaptığımızı e, anlamaya çalışan, orucun ne anlama geldiğini, e, neler olduğunu, e, oradan bir kendine göre bir şey almış. Onu anlattı bize sahada. Ee, ama tabii Galatasaray döneminde şöyle bir şey vardı. Maçlar akşam oynanıyordu. Oruç zamanı, oruç saatleri en azından antrenman sonrasına, yani antrenmanın başına denk geldiği için e, birçok oyuncu arkadaşımız, abilerimiz oruç tutardı. Yani hiç öyle bir sıkıntı Hı. yaşamadı. Yani Lucescu öyle bir imamla geldik deyince <gülüyor> tabii herkes sahada, <gülüyor> kendini bir anda e, yerde bulmuştu. Yani diğer bir sürü... Birçok takımda da işte e, oruç zamanları oluyor. Oruç her zaman futbolla e, zamanla denk geldiği zaman işte teknik direktörler, yönetimler ya da e, diğer insanlar çok konuşuyor. Yani bu konu hakkında çok yorum yapıyor ama hiç o futbolcuya sormazlar. Yani bu konuyu aslında en önemli öğesi futbolcular. Yani onlar Değil tutuyor mi? orucu. E, burada çok biraz da oyunculara da sormak lazım, biraz fikir almak lazım. Ee, biraz da herkesin inancına, görüşüne aslında saygı duymak lazım. Tabii ki ülkemizde e, bu anlamda bir baskı, bir şey yok. Ama e, bazı konularda oyuncuların da bu e, konulara ortak olması e, gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum evet. şahsen. Çünkü çok fazla yorum yapan var bu konu hakkında. Galatasaray önce tabii bir de e, Urfa Spor var, Mersin İdman Yurdu var. <gülüyor> tabii hani İstanbul'da oruç tutmak bir nebze kolay ama... Urfa, Urfa mesela yani o sıcak memleketlerde Tabii. yaşadığın mutlaka şimdi bu arada Mahmut abi de Siverekli. Ben dedim ki abi nerelisin? Urfa'nın şehirleri sıcakları... Urfa demiyor. Öyle Hayır. Hani Trabzonof misali ben ofluyum var ya. Bu da bir Siverekli izliyor bizim öyle bir Abi işin komi İzmir'e geçtik. Baba memurdu bizim. İzmir'e İzmir'de de Karşıyaka'ya gittim. Aha. Hani orada da orada 35 33,5 Karşıyaka'da da oynadım ben yani dediği gibi. Herhalde şey hani bu benim özüm değişmeyecek. En yakın arkadaşlarımdan biri oftu. <gülüyor> <O da var. gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Diğeri pazarlı, onlar da hep kendi şeyinde ayrılmış. Dedim tamam ya ben Sivir ekliyim belli. Değiştiremiyoruz. Abi bu arada sizin meslek neydi abi? Ya şöyle ben e, asıl mesleğim görüntü yönetmenliğiydi. Zaten Sefa hocamızla beraber çalışıyorduk. Sefa aynen, ona da <gülüyor> teşekkür teşekkürlerimizi <ediyoruz. gülüyor> iletip sonrasında artık yönetmenliğe doğru bir geçiş yapmaya başladık. Güzel de gidiyor. Yani istediğimiz alanda gidiyor. Ya yani şöyle... E, ben ne, e, yine hani futbolun tam tersi, çekimde de bizim aynı şeyler Stresler var mesela. Var, değil Stresler değil var. Değil Çünkü şöyle bir şey var. Sabah mesela... 6'da yapacağınız çekim için... Gece 3'te kalkıyorsunuz, yapılması lazım. kalkıyorsunuz sete gidiyorsunuz. Hani şöyle zaten. Hazırlık yaparken... yani e, Bazen tutabiliyoruz, bazen tutamıyoruz. Arkadaşlar bir taraftan hani... If ...sahurunu yapıyor, diğer taraftan hazırlığını yapıyor. Aslında eğlenceli de oluyor. Yani asistanlık yaptığım dönemlerde aslında çok eğlenceli. Hani şey gibi görünür genelde, bazı insanlar şeye bakar. Ya bu filmciler ya bunlar hani ne yapacak bunlar diye. Ama şöyle mesela... Hiç beklemediğiniz insanlar şöyle yapardı. Bakardı derdi ki, iftar saati kaçta? Belki kendisi tutmuyor ama şey diyor, saati kaçta? Bir saat önce abi durdurun her şeyi. Ben yönetmenin şunu yaptığını gördüm. Dedi ki hani yarım saat kala dedi. Durdurun dedi arkadaşlar dedi. Hani iftarlarını açsınlar falan. Herhalde bizimkiler unuttu, devam ediyor bizim ustalar çekme. Yönetmen geçerken kameraya şöyle tık kapattı, devam etti ve gitti. De, şöyle yaptı sadece, hiçbir şey de yok. Aslında bu güzel bir şey. Hani şey hissediyorsun... ...bir yere empoze olmaktansa kendini yaşamayı hissetmeye başlıyorsun. Sana şeyi empoze etmiyor. Ben işte ben tutmuyorsam sen de. Diyor ki abi hani bu. Ya şey e, çok komikti. Arkadaşlarla şimdi... E, ...çekim esnasındayız. Klip çekiyoruz ve müzik son ses açık. Şimdi ezan başladı. Biz hani şöyle bir baktık birbirimize arkadaşla. Yönetmen şöyle yaptı direkt. Hiç bizi görmüyor bile. Bağırıyor arkadan. Yabancı bu adam. Hani kesin. Seni kes. Geldi bir şeyler anlatıyor. Hani çatpat anlıyoruz diyor ki duymuyor musun diyor. Bir çağrı var. Hani duymuyor musun diyor. Şey işte çekim falan kesmeyen bizimkisi <gülüyor> kes diyen yabancı yönetmen dedik ya lütfen dedi hani burada bir yerde bir çekim yapıyoruz hani sizin dikkat etmeniz gerekiyor falan. Çok güzel. İşte, Lüces, biz... Lücesk örneğinden işte aynı örnekler aslında biraz. Yabancıların da bizlere bu konuda ciddi aslında destekleri var. Anlamaya çalışmaları, saygı duymaları, ona göre saat ayarlamaları. Ee, bu olmalı. Yani bizim ülkemizde aslında bunlar daha hassasiyetli olmalı. Ee, mesela şimdi bir işletmenin sahibiyim. Bazen işte eleman alımında şu soruyu sordular. İşte cuma saatine izin veriyor musunuz? Ben şaşırdım. Yani neden böyle bir soru sorduğunu söyledim. Bir müdürle anlaşacaktık. Ee, çok şaşırdım. Yani cuma saatine izin veriyor musunuz dedim ki e, böyle bir soruyu ben hayatımda görmedim. Nereden kaynaklı? dedi. Buna dedi karışan dedi işyerleri oluyor. Hani cuma saatini e, izin vermeyip çalışmasını istediği ona göre ben de işe başlayacağım dedi. Biz dedim cuması da birdir. 5 vakit de Bizde kim ne yapıyorsa herkes özgürdür. Bu da şuradan bizim Mondrogon'un bir hikayesi vardır. Yani Mondragon kaleci bizim e, maçlara geldiğimiz zaman bir çantası vardır onun. O çantasında kendine ait bazı figürleri getirir, soyunduğu bölgeye koyar ve maç öncesinde bunlarla alakalı duasını eder, maçı öyle çıkardı. E şimdi yabancı bir oyuncu bunu yapıyor ama biz işte sağ ayakta bismillah sahaya girdiğimiz zaman ya da ben direklere vururdum, 3 liraya okurdum vesaire herkesin kendine ait bir... Maneviyat duygusu var hocam. Mesela yani. Mesut Özil değil mi? Başlara evet. dua ederek çıkıyor ve bunu bile eleştirenler oldu yani. Ya işte aslında İngiltere'de eleştiren olmadı. Aslında İngiltere'de <gülüyor> iş, iş <gülüyor> garibi... işin garibi bu. İngiltere'de Mesut bunu çok rahatlıkla yapabildi. Paylaşımlarını yapabildi. Bizim ülkemizde cuma paylaşımı yaptığı zaman bazı çatlak sesler çıkıyor. Yani biz hoşgörü diniyiz. Aynen öyle. Herkes hoşgörü gösteriyoruz. Gelen yabancı oyuncuya da gösteriyoruz. Barcelona'da gene böyle bir küçük bir örnek vereyim. Tam e, stada ...sahaya ineceğiniz bir merdiven bölümü vardır yürüyüşte. Noy kampta değil mi? Noy kampta. Çıkarken sağ tarafta onlara ait bir e, dua etme yeri, kilise yeri vardır. Yani bizim hmm. e, şimdi tam maça çıkarken sağ tarafta bir mescit olduğunu düşünürsek olursa neler konuşulur? Ama orada da böyle bir yapı var. Kimse de bundan rahatsız hmm. olmuyor ve mutlu oluyor. Evet. Bunun için e, lütfen rica ediyoruz herkesten. Bazı hassasiyetlere herkes saygı göstersin, <gülüyor> göstermeli en azından. Biz de buna inanıyoruz. Herkesin inancına biz Aynen. sonsuz derece saygılıyız. Şimdi namaz deyince aklıma böyle Peygamber Efendimiz'in zamanından bir tablo geldi. Peygamber Efendimiz namaz kıldırıyor. Namazda rükûden kalkarken semiyallâhu lüben hamideh diyor. Hani manası malum âliniz. Allah ham dedenin hamdını işitti. Arkada Bilal-i Habeşî radıyallahu anh ve lekel hamd. Rabbena ey Rabbimiz hamd sana mahsustur anlamında. O esnada arkadan bir sahabi hamden kethiran dayiben mübareken fih diye ifadelerde bulunuyor. Niye bulunuyor? Çünkü Allah bizim hamdımızı işitti. Olayından sonra bu cümleleri kullanıyor. Yani en büyük hamdler, en mübarek hamdler, en çok hamdler Allah'ım sanadır manasındadır. Bunu söyledikten sonra namaz bitiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki kim o diyor hamden kethiren ben mübareken fîh söyleyen o da acaba ben bir hata mı ettim, yanlış bir şey mi yaptım diyerek sesini çıkarmıyor. Sonra Peygamber Efendimiz diyor ki vallahi diyor melekler semadan indi o kişinin kimse o diyor onun diyor sevabını yazmak istedi yazamadı diyor. Yani namaz esasında kulun Allah'a bir borcu ya, borcunun ötesinde Allah'a dertleşmektir, Allah ile beraber olmaktır. Yani hamdımızı Allah'ın işittiğini ifade ediyoruz ve bunun neticesinde sahabenin reaksiyonunu görüyoruz. O yüzden ya bu futbolcu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sizin mesela hani aldığınız müdür, Cuma, cuma için izin istiyor ama siz 5 vakite izin veriyorsunuz. Ama şu evet. da değil mi Kerem abi? Şimdi bazen işverenlerle de konuşuyoruz. Ya bu işi de suistimal edenler var. Bir Cuma'ya gidiyor 2 saat gelmiyor gibi. Biz orasına bakmıyoruz aslında hmm. bizim tarafımızdan. Yani Tabii. o dediğiniz gibi Allah'la kul arasında biz e, o saatlere hiçbir şekilde karışmayız. 5 vakitine de karışmayız. Öğlünle ikincisine yani e, o... Suistimaller, o artık işverenle kendi şeyiyle alakalı. Biz oradaki süreye hiçbir şekilde dönüp bakmıyoruz Çünkü şuna inanıyoruz inancımızda. Belki oradan bir duayla biz daha çok ayakta kalabiliyoruz, daha çok iş yapabiliyoruz. Belki onun ailesinden bir duayla ona inanıyoruz yani yoksa başka bir şeyimiz yok. Çünkü Mahmut abi biliyorsun istihdam ibadettir. Şimdi Kerem abi aynı zamanda işveren, Allah bir şekilde ona maddi bir güç verdi. O da insanlara yardımcı oluyor, çalıştırıyor. Onlar da ekme evine ekmek götürüyor. Gerçekten hani bunlar önemli şeyler e, istihdamda bir e, duadır esasında. Ya aslında şey gibi bence hani zincirleme bir reaksiyon gibi. Mesela i̇şte istihdamı yapan işini doğru yapıyorsa Hı. yanına gelen ona verilen şeyleri gördüğü zaman işe sarılıyor. Diyor ki hani ibadetime hani saygı duyuyor ne bileyim hani bana benim yaptıklarıma saygı gösteriyor bana şey bir. ve ne yapıyor? kendi işi gibi sarılmaya başlıyor. Zincirleme bir reaksiyon şeklinde gidiyor. Ee, aynı zaman süresi içinde yapılacak iş ikiye katlanıyor. Hmm. Aslında e, bunun hani hem dini hem ahlaki yönüne yani bakılanlar bu manada düşünmesinler. Yani aynen, orada aynen, doğru. E, Suistimal olmaz. Yani aynen, çünkü onu yapan öyle zinci, bir suistimal. bir iki kişi şey şey yapmıyor. Aynısı bizim kendi iş sektörümüzde de geçerli. Mesela ben asistanlık döneminde ee, ...bize hani davra davranılan şekilin... ...görünce insanlara diyorum ki abi yani... ...yaptığınız şey sizi ilgilendirir. Hani sizin neye inandığınız, sizin hangi yöne baktığınız sizi ilgilendirir. Ama insanların hak, hani kul hakkı dediğimiz şey var ya... Aynen. ...şu anda çalışanları ona bir şey yaptığı zaman aslında aynı zamanda kendine zarar vermiş oluyor. Çünkü kul hakkına girmeye başlıyor. Aynı şekilde bizim sektörde de yani... Reklamda, klipte, sinemada yaptığı işi ne kadar sahiplenirse zincirleme reaksiyon başlıyor. Evet. Çünkü benim benim hakkımı yediğinde aslında e, kendine zarar vermeye başlıyor. Çünkü ben şey diyorum. Aa evet bana zarar verdi diyorum. Ve ben şey yapıyorum. O iş bitiyor. Ve ben yoluma devam ediyorum aslında. Aynı şekilde kendisi için de geçerli. O yoluna devam edecek. Dönüp bakmayacak. Evet. Şimdi bu arada Kerem abi dikkat ettin mi? Mahmut abinin çok güzel bir siması var. Ben diyorum ki yönetmenlikten öte keşke kamera önünde olsaydı değil diye düşünüyorum kamera arkasından ziyade. Ya söyle aslında ben normalde oyuncu olarak başladım. Ben de oyuncuyum abi. Kerem <gülüyor> abi de oyuncu. <gülüyor> oyuncu. Hepimiz <gülüyor> <duydun gülüyor> <dünyada> bir oyuncuyuz. <gülüyor> i̇şte Sefa hocamız bizi keşfederse artık. Eyvallah o. buradan duyurur mesajımızı. Buradan gitti. mesajımızı veriyoruz biz. Eyvallah. Şimdi tabi bu arada Kerem abi Urfa hani Siverek dedi ya mesela bir yayın öncesi konuştuk. Orada değil mi e, çok farklı Mesela kimler yaşıyor? Şöyle e, Siverek'in olduğu yer aslında Mezopotamya diyoruz ya Hı -hı. Hani Dicle ile Fırat'ın ortası Tam merkezindeyim. Hı -hı. Direkt hani, merkezindeyim. Çünkü sağ tarafıma doğru baktığınızda e, Çok bir Diyarbakır'ın olduğu kültür coğrafyası Soluma dönüyorum. Urfa'da hani, peygamberler diyarı dediğimiz bir kültür coğrafyası. Ve tam merkezinden aslında Siverek var. Değil mi? Ve insanlar dediğimiz gibi bir kültür şey mozaiği var. Ve insanlar kimse, hani şöyle de bir durum var. İşte sen kimsin diye soran yok. Değil mi? Sen iyi misin diye soran var. Aynen öyle. Harika bir <gülüyor> soru. Çok güzel bir ülkemiz var. Bu ülkemizin kadri kıymetini bilmemiz inanılmaz lazım. İnanılmaz güzel ve şimdi meslekten dolayı, yani dışarıdan gelen arkadaşlarım şey diyor, çok diyor, Karmasınız. Biz hani mesela e, Türk olup ama bundan işte üç nesil önce Londra'ya yerleşmiş ve İngiliz vatandaşı arkadaşım buraya geldi dedi ki ya orada dedi hani bir İngiliz var bir de diğerleri var hani İngiliz ve diğerleri. Burada ise herkes hiç iş şey diyor. Hani sen şuna gitme. Ha bazen uç noktalar çıkabiliyor dünyanın her yerinde olan bir şey ama. Orada diyor ki bir İngiliz yani gerçek İngiliz var bir de diğerleri diye ayrılıyor ve haklar direkt bölünüyor. Evet. Ne kadar diyor şey görünse de haklar özgürlükler ülkesi Anlatırsa gibi görünse da. de Tabii. aslında bunun birçok coğrafyada Amerika'da da var diğer coğrafyalarda da var. Bir kendileri bir diğerleri evet. var. Şimdi şimdi Siverek'ten geldik Samsun'a. <gülüyor> evet. Şimdi Samsun'da doğma büyüme burası mı Samsun mu? Doğum abim İstanbul ama köken atalar, Samsun, hı. anne babalar Samsun. E orada mı anne baba halen? Yok herkes burada zaten. E, bize 30 yıla kalmış ama 40 yıl oldu tabii yaşımız da gene ortaya çıkıyor. <gülüyor> 40 yıl önce e, biz doğmadan... 41 adam, kere maşallah. Maşallah. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> 41 diyelim lütfen. Ya o değil de ben kendimi yaşlı hissediyorum. Abi. Yok, yok, aranızda resmi. en yaşlı tamam, duruyorum. Yani, anlamadı ki bak ben dedim ki ne kadar güzel simon var ekran yüzüsün keşke seni gibi yakışıklı öyle. olsak anlamına getirdim, hala biz eziliyoruz lütfen. <gülüyor> e, onlar tabii 45 yıl önce gelmişler, göç etmişler belki şu an daha da fazla da olmuş olabilir. Yani 45 yıl önce bir serüvenle e, tabii ki o zamanki şartlarda yokluk, yoksulluk vesaire e, İstanbul, işte Kasımpaşa, Asiköy bölgesine geliyorlar. E, orada işte semt, mahalle aslında biraz da oralar bu şekilde aslında tabii ki göçlerde şu var her memleketlinin olduğu bir bölge var. İşte burada çok Samsunlu vardır. Burada çok Sivaslı vardır. Yani hep böyle bölge bölge İstanbul'da bu, bu şeyler vardır. Derneklerin olduğu yerler. O dönem gelmişler. işte bizim Hasköy bölgesinde bir yaşam savaşına başlamışlar evet. onlar da. İlk tanışmamızı hatırlıyor musun abi? Kırmızı Minare He. Camii, Hasköy. Benim imamlık yaptığım dönem rahmetli anneanneniz Allah ve rahmet ben görevliydim. Olsun. Allah buradan tekrar hem ona hem bütün geçmişlerimize rahmet olsun diye Amin. niyaz ediyoruz. Hocamla ee, ilk tanıştığımız evet öyle bir dönem. Yani tabi şimdi bazen diyorlar ki hani ya kötü bir tanışma anı olmuş ama esasında o hal bile kötü bir şey değil. Niye? Çünkü Allah hani kişinin ölmesi kötü bir şey değil esasında. Kişi öldükten sonra Allah ile beraber olup değil mi? Allah onu katına davet ediyor ve bir şekilde ahirete tekrar beraber olacağız. Zaten bu iman bizi ayakta tutuyor. Mutlaka. Ee, o yüzden hani Mevlana Hazretleri diyor ya şey bir aruz. Benim düğün gecem diyor. O kötü bir şey olarak lans etmemiş. Ya aslında şöyle ölüm ve doğum aslında birbiriyle bağlantılı olduğu için şey yapmamız lazım. Hani neden doğdum neden öldüm dememek lazım. Ben Hı. ne yaptım demek lazım. Harikasın. Demek ki soru çok güzeldi. Abi. Bu da çok güzel. Demin soru neydi? Ne, nerelisin değildi? Yani kimsin iyi misin? sen değil? İyi misin? i̇yi misin? Harika bir soru ya. Yani niye ırkını araştırıyorsun ki? Değil mi? İnsan olarak İnsan... iyi misin? Ya? İyi misin? Bir derdin var mı? Ya şey Aslında. var ya işte... Bizim özümüzde bunlar var zaten değil ama mi? işte bizim özümüze dokunmak isteyenler var. Yoksa bizim dediğiniz gibi ben işte gittim Urfa'da futbol oynadım. Yani zaten oranın maneviyatı, oranın e, atmosferi zaten çok ayrı bir atmosfer yani işte. Ben işte Mekke'ye gittiğiniz zaman, Medine'ye gittiğiniz ya zaman... Bu arada ara... gittiniz değil mi abisiz? Gittik hamdolsun. Ha, Hacca mı, Umre yani işte, mi? Umreye gittik. Nasip inşallah. İnşallah, inşallah Hacca'na gideriz inşallah. Umreye gittik. Orada Ramazan'a da denk geldik Aa. aslında. Tabii Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde misiniz? orada e, açtık. Nasip oldu diyelim yani. Oradaki maneviyatlar tabi çok daha ayrı. İşte aslında Urfa'da da çok farklı maneviyatlar var. Peygamberler şehri. Yani hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey yaşamadık. En ufak bir Problem yaşamadık ama işte maalesef aramıza o e, tohum ekmek isteyen bazı farklı yapıdaki e, insanlar e, biz biriz. biriz. Yani orada böyle bir soru, böyle aynen. bir konular bile yok. Yani Kesinlikle. biz e, işte çok sıcakta otururken işte bakıyorduk. Biz binadaydık, işte apartmanın yanında bir yer vardı ağacın altasında gölgesinde işte 45 derece sıcakta oturan o evlerde duran insanlar yani <gülüyor> Abi, e, bir çok de, farklı bir atmosfer. Bir de klima almak için değil mi? Orada şeymiş <gülüyor> herhalde araya, aracı sakıyorsun vesaire. Gerçekten öyle. <gülüyor> ya o, o derecede sıcakta klimanızı bile taktıracak bir o kadar yoğunluk var ki bir ay sıra beklemek zorundasınız. Allah. Ee, biz salondan çıkamadık yani o sıcaklarda ama orada çocuklar işte e, koyunlarla vesaire keçilerle o kadar rahatlar ki o ağacın altında alışkanlıklar, yaşanmışlıklar. Orada tabii ki güzel anılarımız da oldu. Çok uzun süre kalamadım ama Urfa e, muhteşem bir şehir. O tavsiye o, ederim. O yüzden kerpiç ya da taş. <gülüyor> hiç tuğlanın içine girmeye <gülüyor> gerek yok. O zaman hiç böyle ay, ay, ay, ay, dayı amca aramayacaksın. <gülüyor> ya, klima için. <gülüyor> <gülüyor> doğal abi. klimalar orada, ne olaylar. ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi taş ev ya. Abi 50 derece, 55 derece alıyorsun bu şeyi, hortumu. Suluyorsun. Abi, doğal, bitti, doğal klima sana. Hiç gerek yok hiçbir şeye. Akşama oldu mu? Evin içi sıcak. Dama atıyorsun yata, damda yatıyorsun. Hiç gerek yok abi. Peki abi şey de mesela hani Mekke mi Medine mi diye bazen gidince sorarlar biliyor musun? Aslında ee, ikisi de kutsal yer de. Hani hangisinden daha çok keyif veya manevi haz aldın? Ya orada bunu anlattılar bize ee, işte iki taraftaki. Aslında biraz da e, insanların yapısıyla yumuşak dokusuyla. İşte e, yer, değil mi? Medine'yi biraz daha tabii ki bu maneviyat konusunda hani Mekke'deki o e, işte Kabe'ye yaklaşmalarda o polisin o reaksiyonları olsun diğer konular olsun oradaki biraz yapı biraz daha farklıydı ama Medine'ye geldiğiniz zaman insanların hoşgörüleri işte e, Ramazan aylarında e, mescidi, e, mescidi orada çok güzel herkesin iftarlık vermesi mesela yani o çok unutamayacağım bir anıydı mesela çok da resimlerim var benim bu konuda sosyal medyada yani harika iftarlar yaptık yani hiç böyle bir yoğurdunuzu koyarlar hurmanızı koyarlar güzel onların ekmekleri var mesela tanımadığınız ya, bir da. insanla yan yana oturuyorsunuz hiç. o sana hurma veriyor sen ona ekmek veriyorsun muhteşem ne muhteşem kadar bir daha biz Medine'de tabii ki orada ayrım yapmak olmaz ama Medine'deki insanların o yumuşaklığı hoşgörüsü bize biraz daha güzel gibi gelmişti. Aynen şöyle mesela bana da çok soruyorlar da hocam ya ben Medine'ye bayıldım diyor mesela ya Mekke'de ama şöyle bir şey ya tabii ki o insanın hissi duygularıyla olan bir şey ama işin temeli bence şu. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu. Mekke'de İslam mücadelesine başladı. 13 yıl orada sıkıntı çekti. Ne oldu? Ana yurdundan kovuldu. Doğru mu? Bedeviler diyelim. Peki Medine kucak açtı. Medeniler. Medine medeni insanlar kucak açtı, gönüllerini açtı. Orada bir de hani Mekke'nin dağlık bir yapısı var coğrafi olarak Medine daha düz Nerede? bir zaman şey zemin. E o da insanın içini ferahlatan bir unsur. E dolayısıyla tabii Mekke'de Allah'ın evi var Kabe-i Muazzama. Medine'de Peygamber Efendimiz var. Bütün ibadetler esasında Mekke'de yapılıyor. Hı hı. Sadece Medine'ye Peygamber Efendimiz'i Ziyaret. ziyarete gidiyoruz. Ziyaret. Yani oradan bakın ikisi de önemli, ikisi de değerli diyorum. Yani sorulan i̇şte, sorulara ben de böyle cevap işte veriyorum. Aynen öyle yani ayrım <gülüyor> yapmak bizim haddimizde değil. Biz oradaki sadece insanların belki hani oradaki yumuşaklığından biraz bahsettik yani tabii aynen, ki Mekke'ne dediğiniz gibi bütün ibadetler zaten Mekke'de ama yani şu gerçeği de görmemiz lazım yani kafamızı Kabe'de kaldırdığımız zaman o devasa yapıların yanlış olduğunu da söylemek ya. lazım yani Osmanlı, Osmanlı döneminde ah bravo Osmanlı dönemindeki o şu Kabe o Mesela... Kabe'nin üzerine geçmemişler yani oradaki seviyeyi korumuşlar Şimdi biz tabii ona çok üzüldük. Yani gittiğimiz zaman o manzara ile karşılaştığımız zaman tavaf ederken yani kafanızı kaldırıyorsunuz bir e, İngiliz saat ile karşılaşıyorsunuz. Bu çok acı verdi bize. E, bu oradaki yapının oradaki e, o işin başındaki insanların ben çok doğru yolda olduklarını düşünmüyorum bu konuda. Izdırap e, veriyor size hocam. Yani e, kafanızı kaldırmak bile istemiyorsunuz. Kabe'nin o maneviyatı. İnanılmaz. O maneviyatın o ilk görüşteki Kabe'nin o duası, hocamız e, o dua etmişti bize. Gördüğümüz zaman ilk Kabe'yi... Abi Kafanız... i̇lk, ilk ne dua ettin? Merak ettin. Senle mi kalsın yoksa paylaşır mısın? <gülüyor> Maneviyat bir şey. Abi işte. Kabe'yi ilk gördüğün an işte diller tutuluyor, gönüller tutuluyor. Nerede olduğunu farkında olamıyorsun. Bir başka bir e, duygu, başka bir haz. Ne diyelim abi Allah gidemeyenlere nasip etsin, gidenlere tamam. tekrarını versin. Tamam. çocuk için dua etmiştik o zaman. Ay canım abi benim. Allah da sana. O aklıma geldi. Çok güzel bir evlat verdi. Ben de biliyorum. Ee, hatta hep unutuyorum ya bebeğimizin ismini Kerem abi. Bir söyle de bir dua ederim ya. Aliyu. Aliyu. Aliyu yavrumuza ve bütün yavrularımıza Rabbim şu Ramazan hürmetine hayırlı ömürler. Hayırlı, sağlıklı, afiyetli günler versin inşallah. Amin. Şimdi hayırlı mürüvvetin de görürsün inşallah Amin abi inşallah. benim. Buradan yengeme de selam olsun. Mahmut abi, sen bekar mısın? Ben bekarım. Yakışıklı adamlar nedense bekar oluyor Kerem abi ya. İnşallah sana da dua ederim. Ya Güzel bir şey. Biz ben yedi kardeşim. Sıramı bekliyorum. Eyvallah. Öyle Ama ha. ya bir şey var değil mi? Bir atılım veya bir istek, bir arzu, bir talep olmadan biliyorsun bir şey olmuyor. Ya aslında ben hani şey bir şeyi aramazsın hani gelecek olan gelir diyorsun ya aslında bir şey aradığım yok ama on niyetli olay en azından ya niyet o yönde zaten şöyle ben şey derim genelde insanlar iki parçadır birleşince tek parça haline gelir o parça zaten seni bulur senin bir şey yani şunu yapmıyorum yani doğru şeyi yanlış yerde aramıyorum öyle değil İnşallah. Allah sana da güzel güzel böyle hem kalbi hem yüzü hem her şeye güzel olan güzel bir eş nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Valla çok mutlu ettiniz beni ya. Çok güzel bir akşam oldu. Çok güzel bir Ramazan iftarı oldu. Keyif aldım ben ya. İnşallah Allah seyircilerimizi aldığı kanaatimde. İnşallah. İnşallah ben sizlere güzel bir hediye takdim etmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Evet Kerem abiciğim Osmanlıdan kalma güzel bir geleneğimiz var ya diş kirası. Ben de ona mukabil olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın iki güzeliyle eseri, Kur'an-ı Kerim ve İslam ilmi hali etmek olsun. istiyorum. Mahmut abiciğim. Abi diyorum ama yanlış anlama. Yaşlandığın için değil. Yaşım bizden geç ama. Ben anladım anlayacağım. <gülüyor> ben, ben de şöyle bir şey var. Yanlış anlamayın. İlk tanı, tanıdım ya. Hani ya, yani yaşlı genç ayrımı yapmadığına değil. Yani azından abim için öyle gider abi gibi. yani. Yanlış <gülüyor> anlama abiciğim benim. <gülüyor> Evet bu akşam da sohbetimizin sonuna geldik. Yarın akşam Allah nasip ederse iftar sofrasında iki güzide konumla beraber yine huzurlarınızda olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.